El Foyeje Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu Mia, como un dolor que a fuerza de sufrirlo ya casi ni se siente como un veneno dulce que parece que consuela pero mata al fin. Te quiero todavía, mi viejo amor que algún día tu corazón, ya huérfano de sueño y lleno de amargura, si acerque a mi ternura para pedir perdón. Merhabalar sevgili dinleyiciler. El fojeye tangonun büyülü kutusuna hoş geldiniz. Bugün e, tango viejo yani eski tangoların izlerini süreceğiz. Eski orkestraların izlerini süreceğiz. Sizlerle bir saat boyunca kanar orkestrasıyla başladık. Tequero Todavia parçasıyla tangosu. 1940'lardan bir tangoydu. Müziği Jose Ranieri Virdo'ya sözleri Mario Cesar Gomilia'ya aitti. Ernesto Fama seslendirdi. O da tango'nun efsanevi solistlerinden bir tanesi ve Canaro'nun e, e, en önemli vokalistlerinden bir tanesiydi. Canaro orkestrasıyla başladık çünkü Canaro orkestrası ilk dönemlerin en önemli, en yenilikçi orkestralarından bir tanesiydi. E, tango tarihi 1980'lerde başlıyor ve 1920'ler civarına tam kesin tabi tarihler olmamakla beraber Gardia Vieja yani eski dönem e, şeklinde adlandırılıyor. Canaro da tango sahnesine çıkışı itibariyle eski dönem orkestraları arasında sayılabilir. Aslında bir kemancı olarak hayatına başlayan Francisco Canaro e, Uruguaylı e, ama e, 19. 20. yüzyılın başlarında yani 1900'lerin başlarında bu aynı ayrısı. ...yerleştirerek tango tarihini tabiri caizse yönlendirmeye başlıyor. Orkestrasında sürekli yenilikler deniyor. Az önce dinlediğimiz parçada da klasik bir tango orkestrasında çok duymaya alışkın olmadığımız nefesli çalgıları da duyuyoruz. Bunun gibi birçok yeniliği tangoya getiriyor. Hem besleyici hem orkestra şefi hem de kemancı olarak... Tango'ya izini bırakan en büyük isimlerden bir tanesi dünyayı tabi dolaşıyor. Tango'yu dünyaya tanıtıyor. Paris, New York, Madrid, Brezilya, Japonya turneleriyle Tango'yu dünyanın dört bir yanına taşımış. 500'ü aşkın gösteri, film, müziği, radyo ve televizyon programı gerçekleştirmiş. 7000'den fazla da plak kaydı yapmış Francisco Canaro. Şimdi bir başka parçayla Todo ten nombra ile devam ediyoruz. Bu sefer bestici olarak da karşımıza çıkıyor Francisco Canaro. Sözleri Ivo Pela'ya ait. Todo ten nombra. Vokalde yine Ernesto Fama var. Francisco Canaro Orkestrası'ndan dinledik. Todo Ten Nombra, e, besteci olarak da Francisco Canaro bu tangoyla karşımızdaydı. Sözleri İvo Pela'ya ait, vokalde ise Ernesto Fama vardı. Francisco Canaro Orkestrası'yla başladık. Dediğimiz gibi tangonun müzik tarihini değiştiren en önemli isimlerden bir tanesi ve e, eski dönem e, olarak adlandırılıp bilecek. Gardia Bieha'ya ait bir orkestraydı. Şunu belki hatırlatmakta fayda var. Tango müziği aslında orkestralar e, müziğidir diyebiliriz. Yani klasik müzik biraz besteciler müziğidir. Bir eseri bestecinin ismiyle birlikte anırız. İşte, e, Beethoven'ın 9. senfonisi, e, Stravinsky'nin Bahar Ayini e, veya işte Mozart'ın 40. senfonisi gibi bestecilerle birlikte anılır. Popüler müzik ise e, daha ziyade pop müzik şarkıcılarla aslında anılır. Bestecileri ...ya da öyle çok bilmeyiz ama... ...şarkıcıların isimlerini biliriz. E, tango'da ise orkestralar... E, ...müziğidir aslında tango... ...ve tangolar orkestraların isimleriyle anlarız. Yani bestecisinin kim olduğundan ziyade... ...hangi orkestranın seslendirdiği... E, ...daha önemlidir. Yani yorumcu olan aslında orkestradır. Vokalist... Orkestranın bir elemanı gibi orkestra sesiyle dahil olan bir enstrüman gibidir aslında ama bütün esasında yorumu o orkestra şekillendirir. Kanar orkestrası da Kanar Orkestrası da tangoya getirdiği yeniliklerle dediğimiz gibi e, kattığı enstrümanlarla e, farklını yıllarca sürdürmüş bir orkestra e, senfonik boyutlara ulaşan çok geniş sayıya ulaşan bir orkestra e, line upına da e, erişiyor kanar orkestrası. Fakat daha sonra tabii onun çizgisinde... Devam eden birçok orkestra var. Bununla birlikte müzik stili de aslında Canaro'nun nispeten daha sade ve sakin. Canaro'nun bestelerinde de bunu görebiliyoruz. Ee, birçok milongası, valisi e, ve tangosu var. Ama bunların hepsini aslında daha sade, daha e, basit. Yani bunu küçümsemek anlamında söyleyemiyoruz ama sakin ve sade anlamında e, daha e, yerli yerinde olarak ifade edebiliriz. Yine benzer stilde bir başka orkestra ile devam edeceğiz hemen. Francisco Lomuto orkestra. Orkestrasından dinleyeceğiz şimdi. Nostalghias yani e, geçmiş mazi de desek, hatıralar desek olur herhalde. Francisco, Francisco Lomut Orkestrası, vokalde ise Jorge Omar seslendiriyor. nostalgias. de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor hermano Yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Francisco Lomuto Orkestrası'ndan dinledik. Vokalde Jorge Omar vardı. Bir Juan Carlos Cobain bestesi, Nostalgyaz. Sözleri ise Enrique Cadicamo'ya aitti. 1936 yıllardan bir tangoydu Nostalgyaz. Çok sevilen, çok beğenilen tangolardan bir tanesiydi. Francisco Lomuto Orkestrası ile devam ettik. Lomuto ve Canaro işbirliği, yine tango tarihinde anılan işbirliklerinden bir tanesidir. Efsane şudur ki rivayet odur ki Lomuto Canaro'ya e, orkestrasında piyanist olarak çalışmayı e, çünkü ileride e, piyanist olarak çalışmayı teklif ediyor. Çünkü ileride kendi orkestrasını kurmak istediği için tecrübe kazanmak istediğini söylüyor. Ve e, Canaro da son derece açık gönüllülükle bu teklifini kabul ediyor. Ve bir süre e, Canaro orkestrasında çalışmaya devam ediyor Francisco Lomuto. Şimdi e, bir başka Aynı dönem, eski dönem orkestrası ile devam edeceğiz. Orkestra Tipica Victor'a devam edeceğiz şimdi. Vokalde Angel, Angel Vargas seslendirecek bize. Adios Buenos Aires diyecek. Müziği Rodolfo Ziken Meralle'ye ait. Sözleri ise Leopoldo Torre Rios'a ait bir tango dinliyoruz. <gülüyor> Güneş doğarken, benim gönlümde bir güneş var. Aşkımın de bir güneş var. Aşkımın gönlümde bir güneş No sé qué rugos tomarán mis pasos Lejos de esta tierra me lleva el destino Yo tengo en el alma pena si la casa Que olvidar quisiera por algún camino Y ya entre las brumas espeyles de Londres O en la algarabilla infernal de New York Arranca esa pera que siempre se esconde Adiós, Buenos Aires, amigos, adiós Adios Buenos Aires'i dinledik. Angel Vargas'ın sesinde Orkestra Tipica Victor seslendirdi. Orkestra Tipica Victor eski döneme ait, tango'nun eski dönemlerine ait önemli orkestralardan bir tanesi. Victor plak firmasının bünyesinde kurdurduğu bir orkestra aslında. Orkestranın kurulmasına plak firması öne yak oluyor. Daha sonra da gerçi 2000'lere kadar bu... Plak şirketlerinin orkestra kurdurup plaklar kaydetmesine şahit olmaya devam ettik aslında. O dönemde Victor firması bir orkestra kurulmasını istiyor ve dönemin en ünlü tabii ki müzisyenleriyle bir araya geliniyor. Güzel, büyük bir orkestra, nitelikli bir orkestra kuruluyor ve orkestra yıllar içerisinde çok çeşitli kayıtlar yapıyor ve orkestranın idarecileri, şefleri de tabii ki değişiyor. Birkaç farklı şefle çalışıyor yıllar içerisinde. Orkestra Tipica Victor ancak kimsenin ismi özel olarak anılsın istenmediği için hep Orkestra Victor ismiyle ve sadece vokalistleri anarak devam ediyorlar kariyerlerine. Orkestranın şefleri arasında Adolfo Carabelli'yi ve Scorti Catti'yi sayabiliriz. Zaten aslında dört ya da beş şefle birlikte kayıt hayatına kayıt hayatını sona erdiriyor orkestra tipika Victor ama yüzlerce kayıt bırakarak tango tarihinde çok önemli bir e, rolü üstlenmiş oluyor. Yine Orkestra Tipika Victor'un stili de e, az önceki örnekler gibi sade e, olarak adlandırılabilir. Bugün biraz daha sakin, daha sade, daha naif tangolarla devam ediyoruz. E, aslında melodik olarak hepsi çok güzel. Benim de çok sevdiğim tangolar ama modları biraz daha şimdiye kadar en azından dinlediklerimizin sakindi. Şimdi yine eski dönem orkestralardan bir tanesiyle e, Edgardo, Edgardo Donato orkestra. ...sırasıyla devam edeceğiz. El Acomodo yu seslendirecek. Edgardo Donato yine eski döneme ait bir orkestra olmasına rağmen... E, ...kendi tarzı biraz daha diğerlerine göre... ...şimdiye kadar dinlediğimiz e, stillere göre, orkestralara göre... ...biraz daha dinamik, biraz daha ritmik, biraz daha e, canlı bir e, müzik dinleyeceğiz. Canlı bir tango dinleyeceğiz şimdi. El Acomodo geliyor. Eduardo Donato orkestrasından dinledik El Acomodo. Edgardo Donato aslında bir e, kemancı olarak müzik hayatına başlıyor ama e, Canaro'nun şahit olduğu bir sahneden aktardığına göre elinde sürekli e, yay dışında o pizzicatolarla yani telleri çekerek e, çalmasıyla e, meşhurmuş ki kendi müziğin içerisinde e, o soundu da o pizzicato soundunu da sıkça duyuyoruz e, Donato'nun müziğinde. Donato aynı zamanda enteresan bir şekilde Piyano akordiyonu da yani akordiyonu da tango müziğinde kullanan isimlerden bir tanesi. Normalde bandonyondur aslında tangoya imzasını atan e, körüklü enstrüman. Ancak e, Edgardo Donato Orkestrası'nda piyano e, akordiyonun da yani akordiyonun da kullanıldığını e, görüyoruz. Bir diğer e, özelliği tabii ki besteci aynı zamanda. Besteci olarak da tango e, tarihini izler bırakıyor, önemli eserler bırakıyor ama e, bir o kadar milongalarıyla da sevilen bir isimdir Edgardo Donato. Şimdi bir e, milonga dinliyoruz Donato Orkestrası'ndan Sakale Punta, müziği Osvaldo Donato'ya sözleri ise Sandalino Gomez'e ait bir e, eski dönem milongası. <gülüyor> Sakale Punta'yı dinledik. Edgardo Donato orkestrasından. Ee, bu milongada e, bir düet duyduk. Düetteki ikinci vokali e, bu detayı aktarmak isterim. Donato'nun kemancısı seslendiriyor. Kemancısı Armando Julio Piovanni. Arada bir keman elinden bırakıp mikrofona geçip böyle vokalistlere destek olur. Düetler yaparmış. Bu da orkestra için çok tatlı bir anekdot olsa gerek. Kemancıyı vokalist olarak da aynı zamanda değerlendirebiliyorlar. Ne kadar güzel. Eduardo Donato orkestrasından dinledik. Bir milonga. Milonga tangonun içerisinde yer alan bir başka türdü. Tangonun İçerisinde işte dört dörtlük dediğimiz tango, ritmik olarak da bildiğimiz tango, onun dışında vals. Bildiğimiz 3 dörtlük Avrupa valsi ve milonga dediğimiz az önce dinlediğimiz tarzda 2 dörtlük iki zamanlı olan daha hareketli bir türde mevcut. Milongalarda e, mutlaka tango literatürü içerisinde e, yer alıyor ve önemli bir yer alıyor. Milonga da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor aslında. Şehir milongası ve daha e, country side dedikleri daha kırsal milonga. Bir tanesi daha yavaş bir tanesi daha hareketli. Bizim az önce dinlediğimiz bir şehir milongasıydı. Yine bir milongayla devam edelim. Çok da tempomuzu düşürmeyelim istiyorum. El Eskinazo'yu dinleyeceğiz. Şimdi Roberto Firpo orkestrasından. Roberto Firpo tango tarihi için çok önemli bir isim. Roberto Firpo tango müziğini piyanoyu dahil eden kalıcı kılan en önemli isim aslında 1917, ee, daha doğrusu 1910'lu yıllarda ilk defa e, yine lokal bir mekanda piyanosuyla tango çalmaya başlıyor. Ondan önce tangolar gitar, keman ve flüt eşliğinde e, daha ziyade e, mobil yani hareket edebilen küçük gruplarla seslendiriliyordu. E, Kontrubasın eklenmesinden sonra ki bu da kanar orkestrası ile oluyor. Daha tabii kalıcı hale geldi ama ondan önce Roberto Firpo ilk olarak piyanoyu da tango orkestrasına dahil etmiştir. Ve ondan sonra piyano tangonun vazgeçilmez enstrümanlarından bir tanesi olmuştur. Piyano, kontürbaz, kemanlar ve bandoneonlardan oluşan bir soundtur aslında tangonun kendine özgü soundu. Bunu da piyanoyu da ilk kullanan Roberto Firpo'dur. Kendi orkestrasıyla yıllarca tabii tango ...dünyasını yine önemli kayıtlar bırakmış. Aynı zamanda besteci olarak da tango tarihinde yerini almıştır. Ama bir diğer özelliği ise Roberto Firpo'nun... ...1917 yılında Montevideo'da La Hiralda adlı gece kulübünde... ...La Comparsita'yı ilk kez tango olarak düzenleyip çalmasıdır. La Comparsita'nın hikayesi de başkadır. Bir başka programda onu da size aktarırız. Ama La Comparsita aslında... Matos gezin, Urgail'i bir bestecinin e, marş olarak bestelediği bir parça. Aslında bir marş ama e, Roberto Firpo 1917 yılında bir kulüpte bunu bir tango düzenlemesiyle e, hayata geçiriyor ve tango olarak seslendiriyor. O tarihten sonra tabii çok benimseniyor, çok seviniyor, seviliyor ve e, bugün dünyanın en sevilen ve en bilindik e, tangoları arasında yer alan La Comparsita. Böylelikle tango literatürüne girmeye başlıyor. E, La Compars Komparsita birçok milongada yani tango dansının yapıldığı gecelere milonga ismi veriliyor. Birçok milongada milonganın başlangıç parçası ve kapanış parçası olarak kullanılıyor ki bir milonga için iki komparsite arasında geçen zaman ifadesi de birçok tango sever tarafından, tango tarafından kullanılan bir tabir. Bugün artık La Comparsita ile başlama geleneği o kadar takip edilmiyor olabilir ama mutlaka Milonga geceleri La Comparsita ile kapatılıyor hala. Dolayısıyla La Comparsita Milonga'nın bitiş, kapanış müziği. Ama biz Türkiye'de çoğu zaman bir evlilik hayatının bir düğünün açılış parçası, ilk parçası olarak kullanmışız. Bugün Arjantinlilerle bir araya geldiğimizde biz de heyecanla bunu aktarıyoruz. Hala Kompassite bizde de düğünlerde çalınır. İşte gelin damat çoğu zaman ilk dansını bununla yaparmış. Özellikle bir dönem bizden birkaç kuşak önceki jenerasyon özellikle ee, ve bizim için düğün dansının, düğün dansı parçası veya düğünün ilk e, parçası olarak seslendirilir e, diye heyecanla anlatıyoruz ama bunun neden ve nasıl olduğuna dair kimsenin bir fikri yok. Arjantinlerde onu enteresan buluyorlar bu durumu. Roberto Firpo, La Comparsita'yı da tango e, literatürüne kazandıran isimdi demiştik ama şimdi La Comparsita'yı değil bir başka milonga'yı dinleyeceğiz yine. Firpo Orkestrası'ndan El Eskinazo'yu dinliyoruz. Roberto Firpo Orkestrası seslendiriyor. <Gülüyor> ...Hoberto Firpa Orkestrası'ndan dinledik... ...El Eskinazo adlı... ...Milonga'yı. Şimdi... ...programın da ortasına geliyoruz... Tekrar hatırlatalım El Fuege programındasınız. Tango'nun büyülü kutusunu aralıyoruz sizlerle birlikte. Bugün eski tangoları yani Tango Billejo'nun e izlerini sürüyoruz hep birlikte. Bize ulaşmak isterseniz e sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Instagram'da elaltçizgifueye hesabından. Facebook'ta elfuege ve e Twitter'da keza elfuege hesabından bizi takip edebilirsiniz. 1930'ların ortasına geldik artık ee, ve Dariyenzo, Juan Dariyenzo e, ritmin kralı e, lakabıyla anılan Juan Dariyenzo tango sahnesine çıkar ve e, bugüne kadar nispeten daha naif, daha sakin, daha sade olan e, tango. Groove, Tango soundu, bunun da tam Türkçe'si yok maalesef. O tango hissiyatı biraz daha canlılık ve dinamizm kazanır, ritmik parçalara verdiği ritmik karakterle insanları dans etmeye teşvik ettiği için ritmin kralı lakabını almış ve Darianzo devreye girdikten sonra, tango sahnesine çıktıktan sonra dansçıları gerçekten ateşlemiş ve. Dans edilmesini, insanları dansa teşvik ederek dans edilmesini, dans salonlarının artmasını sağlamış. O yüzden tekrar tangoya hayat veren, can veren isim olarak adlandırılır. Juan Darienzo. Şimdi ise Juan aslında 1935'li yıllarda kuruyor orkestrasını ve hani kendi sound'unu o dönemde hemen ilan etmiş oluyor ama 1941 yılında Hector Mure'nin Maure'nin dahil olmasıyla bir tık daha yumuşak, daha romantik bir havaya girdiği söylenir. Şimdi önce Hector Maure'nin vokaliyle Dimemi Amoru dinliyoruz Deryan orkestrasıyla daha sonra yine Deryan Zor ile devam edeceğiz. <gülüyor> Dormilón de nuestro tango, con mi beso cintura, murmurando mil frases de cariño. entreviendo mi cielo de ventura, yo quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Dime mi amor dime mi amor si aun me quiere, mi corazón, que hoy para ti, pongo en mi para Si pecho, mi, si la ausencia, la porrado, soco, Dime mi amor dinledik dictarianzor Orkestrası'ndan Hector Maure e, vokaliyle Gerçekten hiçbir ritmik enstrüman kullanmadan insanı hareketlendiren bir e, müzik gibi geliyor bana tango. Özellikle de Darienzo tabii. O yüzden de dansçıların, milongeroların en çok sevdiği orkestradır muhtemelen Darienzo. Çünkü gerçekten insanı yerinde durmaya izin vermiyor. Mutlaka yerinizde hafif hafif salınmaya başlıyorsunuz. İşte bu ateşle tangoyu e, uyku döneminden tekrar uyandırıp ateşleyen isimdi El Rey del Gompas yani ritmik. Kralı Juan Darianzo. Hemen Juan Darianzo orkestrasıyla yine devam edeceğiz. Bir başka e, parça dinleyeceğiz. Şimdi Mandria e, vokalde ise yine e, Albert yine derken e, Juan Darianzo'nun en önemli vokalistlerinden bir tanesi. Onunla adeta eşleşmiş bir isim olduğu için e, tabii ki birlikte anılıyorlar neredeyse. Alberto Echegüe e, var. E, Mandria'yı dinleyeceğiz. E, Juan Darianzo orkestrasıyla. <Gülüyor> Müzik De que en la cancha que usted elija he el de dir y el fija no poner mal yo con el cabo en mi rebenje tengo de sobra pa' cobrarme nunca he sido un maula, se lo juro y en ninguna apuro me sabré achicar era un hombre mandería, váyase con ella la cobarde dígale que es tarde. Juan Darienzo orkestrasından dinledik. Ritmin kralı El Rey del Compas Juan Darienzo orkestrası eşliğinde vokalde Alberto Echegüe vardı. Gerçekten de Juan Darienzo'nun ateşli müziğine, ateşli aranjmanlarına aynı tutkuyla cevap verebilen, aynı vokaliyle buna dahil de, olabilen ve hatta buna katkı sağlayabilen Alberto Echegüe vokaliyle dinledik. E, Mandria adlı tangoyu. Darianzo eski dönem tangolarını yeniden ele alıp daha yüksek tempo ile daha ritmik bir şekilde seslendirerek e, tangoya yeniden hayat verdi demiştik. Bu ritmik e, tabii karakteri vermesindeki en önemli etkenler piyano ve bandoneonlar. Bandoneon varyasyonları Darianzo'da olmazsa olmazlardan bir tanesi. Hareketli ve ritmik bir şekilde bandoneoncular virtüözitelerini konuşturabiliyorlar. Keza piyano da aynı şekilde bütün o dinamizmi veren dinamizmi taşıyan enstrümanlardan bir tanesi ve piyano sololar. Da sıkça rastlıyoruz. Esasında Darianzo'nun sound'unun oluşmasını sağlayan bir diğer önemli isim ise piyanodaki piyanist Rodolfo Biaggi. Rodolfo Biaggi Darianzo ile birlikte çalışmaya başlıyor ve kendi çalış stilinde de tabii ki e, orkestraya e, dahil ediyor ve böylelikle orkestra e, dinamik bir e, karaktere sahip olmuş oluyor. Ama zaman içerisinde Rodolfo Biaggi o kadar parlıyor ki neredeyse solistlerin önüne geçmeye başlıyor. Dans edenler ya da dinleyiciler artık dikkatlerini solistlerden daha çok piyaniste çevirmeye başlıyorlar. ve Bir gün Juan Darianzo diyor ki bu orkestranın yıldızı benim. Bir orkestrada iki yıldız olmaz. Sen çok fazla parlamaya başladın diyerek Biaggi'yi orkestradan artık çıkartmış oluyor ve Juan Polito devreye giriyor ama tabii ki Biaggi'nin Biaggi oturttuğu o sound Darianzo orkestrasıyla özdeleşmiş durumda ve Juan Polito bu soundu Biaggi'nin yarattığı o piyanistik özelliklerin hepsini çok iyi bir şekilde özümseyerek taklit edebiliyor ve aynı şekilde soundu çok fazla değiştirmeden yine Darianzo orkestrası aynı grubuna devam edebiliyor. Tabii ki daha sonra mutlaka kendi imzasını da e, ekliyor Juan Polito ama az önce dinlediğimiz Mandria tangosu tambur değişim dönemi tangolarından bir tanesiydi. Esasında piyanoda dinlediğimiz bazı hareketler Biagi'ye özgü hareketlerdi ama Juan Polito'nun e, piyanonun direksiyonunu devraldığı dönemde onun yokluğunu aratmadığı bir e, versiyondu Mandria tangosu 1939 e, kaydıydı. Biaggi tabii ki orkestradan ayrıldıktan sonra kendi orkestrasını kurarak yoluna devam ediyor ve kendi soundunu yine ritmik ve dinamik bir şekilde derezenzi olduğu gibi ama kendi özelliklerini de katarak devam ettiriyor. Biaggi tango camiası, tango literatüründe bu orkestralar camiasında kendi soundunu duyduğunuz zaman çok rahat ayırt edebileceğiniz orkestralardan bir tanesi. Çünkü e, sürekli bir kontra tempo yaratma e, hissinde ve hiç beklemediğiniz sürpriz aksanlarla dolu müziği e, doğal giden bir ritmin akışında beklemediğiniz bir yerde bir e, aksan duyuyorsunuz, bir vurgu duyuyorsunuz ve aslında bir anda bütün e, düzenle aksıyor ve de istediğiniz, beklediğiniz düzende gidiyor. Bu sürprizlerle dolu orkestradan bir parça dinliyoruz şimdi hemen. Rodolfo Biagi orkestrası seslendiriyor. Belhika Belchica yani Belçika'yı dinledik Rodolfo Biagi orkestrasından kontra zamanları yani karşı zamanları ve müzikteki esleri yani susları kullanışıyla direkt kendi stilini diğerlerinden ayırt ediyordu Rodolfo Biagi. Manos Bruhas yani sihirli eller lakabıyla da tango sahnesinde yerini aldı ve çok önemli bir iz bıraktı, vazgeçilmez bir iz bıraktı tango tarihinde. Milongalarında vazgeçilmez olmazsa olmaz isimlerinden bir tanesidir. Yine dinamik, ritmik karakterli bir orkestra stilidir. Rodolfo Biaggi. Hemen bir Biaggi'den valsle ile devam edelim istiyorum. Aynı zamanda yine piyanodaki virtüözü. Viltiozitesine de dikkat çekebileceğimiz bir parça. DİÇAS KEVİVİ'yi dinliyoruz şimdi. E, müziği Jose Lupie, sözleri Luis Lupi'ye ait olan bir Vals Rodolfo Biagi Orkestrası'ndan geliyor. Dichas gratas de un amor tan puro sin melancolía que se ha muerto en mi vida paría cual rosa de un día Dichas que viví y no volverán Dichas gratas que mis ojos en silencio llorarán Dichas mías que viví un instante para no olvidarlas y en las notas en este más triste vengo a recordarlas Dichas de mi ayer que murió y se fue Dichas gratas que a vivir de nuevo ya no volveré Caz Kevivi adlı Valsi dinledik. Rodolfo Biaggi orkestrası seslendirdi. Sevgili dinleyiciler bugün El Fuege'nin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Zaman hızla akıp gitti. Bu birbirinden güzel tangolarla, birbirinden ritmik ve naif tangolarla zaman hızla aktı. Yavaş yavaş programın sonuna geleceğiz. Geliyoruz. Daha size dinletmek istediğim tangolar vardı ama anlaşılan bunu bir başka programda devam ettireceğiz. Şimdi yine çok sözü uzatmadan bir başka tango, bir başka ritmik orkestralere devam etmek istiyorum. Ricardo Tanturi Orkestrası yine ritmik, canlı ve eski dönem orkestralarından bir tanesidir. Alberto Castijo'nun vokaliyle Pocas Palabras'ı dinliyoruz. <Gülüyor> Geceler geçer inanılmaz. Sadece bir anlığına. Sadece bir anlığına. Sadece bir anlığına. Sadece bir anlığına. Pocas palabras es mejor, ya ves el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor De aquel amor que ya pasó, pero que aún, aún no murió Pocas Palabras'ı dinledik. Alberto Castillo'nun e, vokaliyle. Pocas Palabras'ı few words yani ne kadar az kelime o kadar iyi. Pocas Palabras es mejor diyordu şarkıda bize. Ee, az söz daha iyidir aslında gerçekten. Ee, Alberto Castillo'nun vokaliyle dinledik. Ee, Ricardo Tantruy Orkestrası eşliğinde. Bu tangolar bilmiyorum ben tangoyu sevdiğim için mi böyle ama e, melodileriyle, ritmiyle her şeyi aslında içer, içinde bulabileceğiniz müzikler olarak gibi geliyor bana. Yani kulağınızı vokale ve melodiye kaptırdığınız zaman çok lirik çok romantik olabilir ama alttaki ritmi dinlediğiniz zaman çok dinamik, çok tutkulu bir şeyde bulabiliyorsunuz. Ee, gerçekten tango müziği e, ...sevilisi bir müzik gibi geliyor bana. Umarım sizlerin de eğer tango... E, ...dinleme alışkanlığınız yoksa... ...bir kısım e, eğer... ...kulağınıza hoş seda bırakabiliyorsak... ...ne mutlu. Bugünkü programın da... ...sonuna geldik. El Fuege'de... ...tangonun büyülü kutusunda... ...tango bieho'yu yani eski tango... ...orkestralarının izlerini sürdük sizlerle beraber. E, sade orkestralara... ...ve ritmik orkestralara yer verebildik... ...ama daha lirik orkestralar da var yine... ...aynı dönemde. Bir başka programda... ...bunun devamında yine... E, görüşmek üzere diyoruz sizlere ve bugün yine nispeten ritmik orkestralardan biri sayılabilecek Enrique orkestrası orkestrasıyla veda ediyoruz. Son Cosas del Bandaneon dinleyeceğiz şimdi. Bestesi de aynı şekilde Enrique Rodriguez'e ve sözleri Enrique Cadicamo'ya ait bir tango Roberto Flora seslendirecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. que se ha puesto a rezongar no somía la tristeza de esta noche de champán no tengo que ocultar ningún amor de ayer ni tengo penas que desenterrar si algún dolor está flotando sin querer se empalan todos compañeros que son cosa del bandoneón que por gusto nada más esta noche de verbena se le ha dado por llorar bu tangunun büyülü kutusu hazırlayan ve sunan ortaç aydınoğlu